Zafer naraları atmaya hazırlanırken yine hezimet yutkunmak düşmüştü paylarına. Ve kinlerini Gayiz'la yutkunduracak son hamle geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan. Şayet bunları o söylüyorsa mutlaka doğrudur.